Kardeşlerim şeytanın semanın 8. ismi de nifak bitiricidir. Kalpte nif, nifağı yerleştiren bunu bu şekilde ifade eden de Abdullah ibni Mesud olmuştur. Muhammed bin Abdurrahman'ın nakline göre suyun ekin ve otları bitirip geliştirdiği gibi şarkı ve eğlence de kalpte nifağı yeşertir. Zikrullah ise kalpte imanı yeşertip geliştirir. Bunu ondan şubede nakletmiştir. Bazıları bunu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak veya Abdullah İbni Mesud'un bunu Aleyhisselatü Vesselam'a nispetle söylediği şeklinde nakledilirlerse de sahih olanı bu İbni Mesud'un sözüdür. Çalgı ve eğlenceye diğer günahlar arasından seçilip de özel olarak kalpte nifakı bitiren denilmesi içindir desek cevap olarak Elbette bunun sebebini ve sırrını açıklamamız gerekir. Fakat önce bunu söyleyen sahabe olduğuna göre onların kalp ahvali üzerinde ne kadar bilgili ve hassas olduklarını gösterdiğini söyleyelim. Kardeşlerim onlar kalbin ahvalini çok iyi bilen kalbin hastalıklarını ve bu hastalıklarının ilacını doğru olarak tanıyan teşhisi doğru koyan tedaviyi başarılı olarak yapan gerçek kalp doktorlarıydiler. Fakat onların nurlu ve hudurlu yolundan ayrılıp kendilerine göre tarikatlar, yollar icat edenler kalp hastalıklarının en şiddetlisini hastalığın daha şiddetlisiyle tedavi etmeye kalktılar. Teşhis ve tedavinin yanlışlığı nispetinde hastalıklar ve hastalarda çoğaldıkça çoğaldı. Bu ümmetin öncesinde mevcut olmayan müzmin kalp hastalıkları ortaya çıktı. Bizzat şeriat sahibinin teşhis ve terkibini yapıverdiği kalp ilaçları bilinmez ve kullanılmaz oldu. Kalbi ve manevi hastalıklar bütün kitleyi saran umumi bir bela haline geldi ve o kadar kuvvetlendi ki şimdilerde Mescid-i Aksa'da sema ayini icra edenler, Maneviyatı en yüksek zatlar kabul edilir. Bunlara itiraz edenlerse maneviyatsız sayılır oldu. Bizzat Kabe'nin önünde çalgı çalıp davuluna vuran dervişlere itiraz edilemez hale geldi. Sema ayinleri, çalgı ve şarkı toplantıları insanları Allah'a yaklaştıran en iyi din ve maneviyat olarak bilindi. Evler, sokaklar, caddeler, meydanlar sema ve eğlencelerle dolup taşla İslam aleminin merkezlerinden herhangi birinin tamamı sanki bir hastane haline geldi üstelik bu hastanedeki hastalardan her biri birer tabip kesilip tedavi edecek hasta aramakta. evet kardeşlerim bütün bu ahmaklar cahiller birer tabip ve mürşit kesilip insanları kurtarmaya çalışmakta sen ise ey Müslüman bize muhatap olan bir kimse olarak şunu iyi bil ki çalgı ve eğlencenin kalbin alacağı şekil ve renk üzerinde pek büyük tesirleri var ve bu tesiri sebebiyle o kalpte nifağı yerleştirir yeşertir çünkü o insanı Kur'an'dan Kur'an okuyup anlamaktan onun ilmini ve irfanını tahsil etmekten, Kur'an ile amel etmekten alıkoyar. Kur'an'dan alıkoyan bir şeyse, insanı Allah'tan uzaklaştırır. Kur'an ile musiki birbirine zıttır kardeşlerim. Kur'an, kalbe ilahi ve rahmani şeyleri yeşertip geliştirir. Çalgı ve oyun ise, bunun zıttına, şeytan ve nefsane arzulara olmayı yasaklar İffeti emreder şeytanın izini takip etmeyi yasaklar Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesini ister oyun ve eğlence meclisleri ise insanı Kur'an'ın gösterdiği istikametinin tersine sürükler nefsin arzularını şeytanın adımlarını izletir İnsanı her türlü kötülük ve günaha bulaştırır. İçki ile musiki adeta aynı anayı emmiş iki süt kardeş gibidir. Birbirinden pek ayrılmazlar. İkisi de aynı kötü neticeyi verir. Bu ikisi arasında böyle bir kardeşlik ve arkadaşlık bağını bağlayan da şeytan olmuştur işte kardeşlerim bu sebeple o kalpte nifahı yerleştiren, yetiştiren şeytan adına gönüllerde casusluk eden insanın kişiliğini götüren aklı güre gibi eleyip bitiren, kalbin ve hayalin en gizli noktalarına kadar gidip oraları ifsad eden bir şey olmuştur bunun için insanın aklına ve fıtratına uymayan ne kadar kötü duygular varsa onları yeşertip geliştirir. Bakarsınız adamın üzerinde aklın ve iffetin güzelliği, İslam'ın izzet ve vakarı imanın nuru parlamaktadır. Bir Müslüman olarak onun bir Kur'an adamı olduğu her halinden görülür. Adeta tek başına Müslümanlığın temsilcisi ve örneği olmuştur. Fakat ne olmuşsa olmuş, adamcağız kendini şarkıya, türkiye, çalgıya eğlence meclislerine kaptırmış. Artık aklı, hayası ve iffeti azalmış, mürüvveti gitmiş, müslümanlıktan gelen o ilahi ve Kur'an'ı güzelliği kalmamıştır. Artık o şeytanını sevindirmiş, mümin kardeşlerini üzmüştür. İmanı ve Kur'an'ı ise kendisinden Allah'a şikayetçidir. Allah'ın bizi böyle duruma düşmekten beri buyur. Bunun için kardeşlerim, kendisine Kur'an ile meşgul olmak, taşınması mümkün olmayan, ağır bir yük gibi gelmektedir. Artık bunun için o Kur'an okuyana, çok uzattın, çok demekte, şarkıcı ve çalgıcıya ise, kesme devam et diye bağırmaktadır. Önceleri konuşmak istemiyormuşçasına bir sükunet ve vakarı vardı şimdi ise susmak bilmezcesine konuşuyor, koşuşuyor, atıp tutuyor. Yalan dolan demeden habere söylenir. Korkunç hayallere dalıp durmadan saçmalar. Bakıyor böyle konuşup durmakla olmayacak gidip sema meclisinde kendini salıvererek kendisini arıyor. Çağırıyor, bağırıyor, coştukça coşuyor. Hopluyor, zıplıyor, tepiniyor. Saçını, üstünü, başını yoluyor. Dönüyor, dönüyor. Kadın erkek, çok sayıdaki insanların, böyle büyük coşkuları eşliğinde çalınan ıslıklar, çırpılan eller arasında, veç ve istiraka dalıp, kendinden geçiyor. Aşk ve şevkle sema şarabından dolu dolu içmiş ve kendinden geçmiş olarak yere serilip kalıyor. Kendine geldiği zamanda kendince hüküm veriyor ve işte insanı Allah'a vasıl eyleyen en iyi yol, en büyük ibadet ancak bu olabilir diyor. Düşünün kardeşlerim kendi eşini, kız kardeşini anasını yabancı bir erkekle yan yana gören, kol kola gören hoplayan, zıplayan dans ettiğini gören birisi kan beynine sıçlar gidip belki ikisinin de hem de en sevdiği anası, bacısı karısının canını almaya çalışan birisi böyle bir mecliste davullar kurulmuş, zurnalar çalar, şarkılar türküler, anası bacısı, karısı Yabancı erkeklerle el ele, kol kola, hoplar, zıplar, oraları buraları birbirine değer. Hiç rahatsız olmaz. Neden? Düğün canım, nişan, yok şu, yok bu. Evet. Şeytan işte ağını böyle örer. Sema çalgı ve eğlence kardeşlerim, bütün insanlarda aynı duyguları yeşertmemiş olabilir. Bazılarında bu şehveti ve nifakı yeşertip geliştirirken bazılarında da yalan ve batılda inat etme gibi tutum, tutumları geliştirir. Bazılarında da Ruuneti yani hezeyan ve aklı dengeyi kaybetme gibi halleri meydana getirir. Bunların hepsi doğrudur ve görülmektedir. Bazen de musiki Çalgı ve eğlence düşkünlüğü insanlarda Suri ve mecazi aşk şeklinde Tecelli eder Suri ve mecazi aşka dalan Ve musiki buna Vesile kılan kişiler ise Hakikatte nifakın Koyusuna dalmış olurlar Çünkü onlar artık Kur'ani ve Rahmani Şeyleri kötü Şeytani ve nefsani şeyleri de iyi olarak görmeye ve göstermeye Başlarlar Hakikatleri tersine görüp tersine gösterirler. Şüphesiz nifa'nın en büyüğü de budur kardeşlerim. Meselenin sırrı şu. Nifa'nın esası nedir? İçin dışa, dişin dışın içe uymamasıdır. Yani sözlen amelin birbirine ters düşmesine nifak denir. Musiki ve eğlence düşkünü ise kardeşlerim, iki hal arasındadır. Ya iyi durumda olmadığını itiraf eder kendi ikrarıyla iyiliğini kaybettiğini söyler ya da kendisinin ve yolunun çok iyi olduğunu Allah'ın ermiş kulları arasında yer almış bulunduğunu iddia eder. Allah'ın kerih gördüğü bir şeyle Allah'a erişemeyeceği aşikardır. Demek ki bu iddiasında yalancı ve büyük bir çelişki nifak içindedir. İçinden lehviyat ve şehvati isteyip dışından derviş ve ermiş geçinme nifak olmaz da ne olur? İşte ekser insanlarda görülen bu benzeri hallere nispetle şarkı ve eğlence kalpte nifa yeşertip geliştirir kardeşlerim. Allah bizi böyle durumlara düşmekten gelebiliyorsun. Ayrıca kardeşlerim zikrullah ise imanı ve taatı yeşertip geliştirir. Zikrullahın ve Kur'an tilavetinin kalbin manevi hayatı bakımından ne kadar önemlidir değil mi? İslam'a ve onun temel kitabı bulunan Kur'an'a göre değil, tamamen zikrullah'tan yüz çevirme, zikrullah'ı azaltmak bile nifaktan sayılır kardeşlerim nifak sahibi kimselerin yani münafıkların Allah'ı az zikrettikleri en büyük zikrı lafla namazı edayı üşendikleri kıldıkları zaman da denk ve düzgün kılmadıkları bildiriliyor Kur'an'da Kardeşlerim nifak bir bakımdan yalana dayanmaktadır sema ve eğlence meclislerinde söylenenlerin ortaya atılan iddiaların şiir halinde ve ahenkli bir şekilde okunan şarkıların ise yalanların en büyüklerini içerdiğini hemen hemen herkes bilir zaten İslami ölçüye göre çirkini güzel güzeli çirkin gösteren çirkinlerin en çirkini bir şeye güzel gösterip teşvik eden bir şey yalanların ve kötülüklerin en büyüğüdür nifahında ta kendisidir Nifak karşısında insanlar itibarıyla da bir hile ve aldatmadır. İnsanları nefsaniyet istikametinde coşturup eğlendirme temeline dayalı şarkı ve gazellerin de hile ve aldatma ocağı olduğu meydandadır. Nifak illetine tutulmuş bir kimsenin esas aldattığı ise kardeşlerim bizzat kendisidir. Çünkü en büyük sahtekar kendi nefsini satandır aldatandır çünkü o kendisini bu yollarla ıslah ettiğini kemale ve ilahe cemale erdiğini zanneder. Evet, işte münafıkların hali de budur bunun böyle olduğunu Rabbimiz bizlere haber veriyor musiki düşkünlerinin hali de bunun aynısıdır onlar da bu yolla kalplerini güya ıslah ettikleri kemale ve cemale erdikler, erdirdiklerini iddia ederler böylece kendi kendilerini aldatmış olurlar nefsin şehvetine sürüklenen de aklın şüphe girdabına düşen de aldanmıştır hayal alemlerine dalıp ilahi hakikatler konusunda saçmalayan kimselerin aldanışları ise daha büyük bir aldanıştır Allah'ın biz kullarına peygamberler göndermesi, kitaplar indirmesi ise bu aldanışlara düşmememiz için ilahi bir lütuf ve yardımdır. Evet. Allah'ım bizi hidayette tabi kıl. Ömer bin Abdülaziz oğlunu okutup yetiştiren bir zata şöyle yazmıştır. Onları güzel terbiye et. Senden ilk öğrenip alacakları terbiye şarkı ve eğlenceden nefret etmeleri olmalıdır. Nitekim bunun başlangıcı da vaktiyle şeytandan olmuştu. Akıbeti de şüphesiz Rahman'ın kazabı olur. Çünkü bana ulaşan bilgiye göre kendilerinin sözlerine itibar ve itimat edeceğimiz büyüklerimiz çalgı ve şarkı insanların kalplerinde nifağı yerle yetiştirip yeşertip geliştirir demişlerdir evet demek ki kardeşlerim çalgı, çengi kalpte nifağı yeşerten şey mutlaka kalbi fesada verip Manel hastalandırıyor demektir. Basiret sahibi bir kimse, mursiki düşkünleriyle, zikir ve Kur'an ehli arasındaki farka bakarak dahi, bunun mahiyeti hakkında sıhhatli bir fikir edinebilir. Allah'ın bizi haktan ayırma, hidayetimizi artır, rahmetiyle cennetine koyduğu kullardan eylem.